Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam Hazırlayan ve sunan Buğday Ekibi Merhaba, Buğdayla Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam programında yine birlikteyiz. Bugün sürdürülebilir yaşam konumuz ve bugün başlayan bir festivalden çok heyecanlı bir festivalden söz etmek istiyoruz. Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali İstanbul'da Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde bugün başladı. Yarın ve öbür günde yani pazar günü cumartesi ve pazar günü de Pera Müzesi Auditorium'unda devam edecek festival. Üç gün sürüyor. 16 belgesel film, söyleşiler ve kısa filmler de gösterilecek konuşmacılar ve süprik müzik performansları da olacak festivalde. Sözü fazla uzatmak istemiyorum çünkü istiyorum ki konuklarım... Festivali organize eden, sürdürülebilir yaşam kolektifinden Pınar Öncel ve Tuna Özçuhadar bize anlatsınlar. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, uzun soluklu bir çalışma oldu ve sonunda e, o gün geldi, çattı. E, festival başladı evet. e, bugün gün 10 itibariyle. Evet, ee, evet e, gerçekten dolu bir program ve sürdürülebilir yaşama dair pek çok film var. İlk önce çok kısa e, festival ve içeriğinden çok merak ettirmeden bahsederseniz e, sonra e, geçmişte nasıl, nasıl oldu, neler oldu, nasıl hazırlandınız onları konuşacağız. <gülüyor> Tabii. <gülüyor> ben başlayayım peki. Sen başla. <gülüyor> Festivalin içeriği aslında biz sürdürülebilirlik konusu, çevreyle ilgili konular ya da sosyal sorunlar bunların hepsi genelde insanları ufak çaplı depresyona sokan, kendilerini küçük hissettiren sorunlar oluyor. Çünkü sorunların çoğu çok büyük. Evet. Bu nedenle insanların, bireylerin kendilerini tekrar iyi hissetmeleri ve harekete geçmeleri için... ...içinde umut, çözüm barındıran e, filmleri tercih ediyoruz. E, festivalin içeriğinde biz aslında bireyin... E, ...dünyayı dönüştürme kapasitesini tekrar ortaya çıkartacak filmleri tercih ediyoruz. E, dolayısıyla filmlerimiz e, hem e, küresel anlamda sorunlara işaret ediyor... ...bütüncül bir bakışı e, veriyor... ...hem de diğer taraftan içinde... E, ...nasıl bir kültürel dönüşüm yaşayabiliriz... ...nasıl bir yaşam tarzını... ...benimsersek... ...iş hayatında, sosyal hayatta... ...ya da işte ne bileyim... ...kendi sağlığımızla ilgili olabilir... Neleri yanlış yapıyoruz? Onları görebilmemize fayda sağlayabilir ve bu alanlarda ne gibi çözümler barındırdığını görebiliriz. Bu filmleri o şekilde seçiyoruz, tercih ediyoruz. Evet, istersen biraz filmlerden, filmlerin isimlerinden çok kısa nelerden bahset. Çünkü nükleerden atağa ve gıdaya kadar çok geniş bir ya yani yaşamın her alanı aslında hı hı. sürdürülebilir yaşam diyeince, onun sürdürülebilir nasıl olabileceği yönünde. Pınar sen biraz bahsedebilir misin filmlerin isimlerinden? Tabii ki. Ee, örneğin e, tohum avcısı filmimiz var. E, biliyorsunuz e, yeryüzünde tohumların da e, hem e, küresel iklim değişikliğiyle belli e, sıkıntılar söz konusu, hem de e, genetiği modifiye tohumlar vesaire birçok konu var. E, Avustralya'daki bir e, bilim e, bilim adamının e, <gülüyor> Bütün dünyayı dolaşarak birçok e, tohumun atasını toplaması ve bunu bir tohum bankasında e, kuzey e, sanırım Norveç'te bulunan bir kuzeydeki bir ülkede e, Norveç miydi? Neyse hı hı. orada bir e, tohum bankasına götürmesi ve bunun hikayesi anlatılıyor. E, ardından... E, Mavi Altın filmimiz var. Bu da e, küresel anlamda su sorunlarıyla ilgili hı hı. bir film. Güçlü herkes için enerji adından da belli olduğu gibi enerji konusuna bütüncül bir bakış get getiriyor. E, onun dışında permakültür kültürde toprak filmi var. Onun da adı üstünde permakültürle ilgili ve toprağı nasıl ele alıyor permakültür onunla ilgili güzel bir filmimiz var. Mutluluğun ekonomisi yerel ekonomiye e, çok güzel değinen bir film. Şeytan Operasyonu var. E, yine güne Amerika'dan bir madencilik film, filmi. E, Vahşi Işık Ruh Eylemle Buluşunca bu da çok hoşumuza giden bir film. E, aktivizmle e, spiritel arayışı, ruhsal arayışı olan insanlarla ilgili bir film. Affettikçe e, hatta Açık Radyo'nun destek verdiği hı hı. E, gösterim hazırlanması konusunda çok çok güzel bir film. O da e, Ruanda'daki e, soykırımın ardından e, ilginç bir e, yani o ülkede olup bitenlere dair çok ilginç ve gerçekten hepimizi ilgilendiren bir bakış açısını sunarak böyle çatışma durumlarında neler yapılabileceğine dair güzel bir ne diyeyim örnek örnek teşkil ediyor evet. bize gerçekten. Onun dışında Toprak filmi var 4. o da gerçekten toprak üzerinden toprakla olan ilişkimiz üzerinden bu gezegendeki e, türümüzün e, içinde bulunduğu durumu anlatan <gülüyor> Bütüncül Bakış'a sahip bir film ve e, aslında bütün filmlerde bu bakış evet. açısı var. İster toprakla ilgili olsun, ister enerjiyle ilgili olsun, ister ne bileyim e, ekonomiyle ilgili olsun fark etmiyor. Hepsinin bakış açısı e, çok birbirine benziyor. O bütüncül Bakış açısı o sistemlerin birbiriyle olan ilişkisi o dalga dalga her şeyin birbiriyle ilişkili olduğu fikrini çok Hı -hı. güzel yansıtıyorlar. Güneş Hı -hı. Kraliçesi var. Arılarla ilgili bir film arılar üzerinden dünyaya ve bizim dünyayla ilişkimize bakıyor. Hı hı. Ve iş dünyasıyla ilgili de filmlerimiz var. Tasarımla ilgili var. Çünkü biliyorsunuz yani biz duyarlı insanlar var. Evet ve bir araya geliyoruz ve birlikte bir şeyler yapmak istiyoruz ama onun dışında yani toplumun, toplum olarak yani hepimiz dönüşmemiz gerekiyor. Yani sadece evet. işte toprağa, organik tarıma veya işte gıdaya meraklı insan, herkes ve bu herkes içerisinde iş dünyası da var. Ve onların da dönüşmesi gerekiyor. Hatta en önce onların dönüşmesi gerekiyor. <gülüyor> Dolayısıyla iş dünyasına dair çok doğru, çok akıllı örnekler veren bir film güzel. Atık Eşittir Gıda filmimiz var. O da tasarım Sorunu olarak el alıyor şu anki sistemimizi ve tasarımı değiştirerek beşikten Beşe bir tasarım yaklaşımıyla nasıl sorunlarımıza çözüm bulabiliriz üzerinden gidiyor. Hı hı. Onun dışında hepsini saydım bilmiyorum. Evet. Yerli filmlerimiz var. Ekümenopolis filmimiz var. Ucu Olmayan Şehir. Sudaki Suretler. Evet. Ayrıca... Güneş Akkuyu'dan yükseliyor bir kısa hı hı. filmimiz var nükleerle ilgili evet. olarak. Evet. Sevgili Viktor'la ilgili bir... Evet onu e da duyuralım e hı hı. buradan. E geçtiğimiz e Mart ayında e aramızdan ayrılan e Muğday'ın yönetim kurulu başkanı, kurucusu, lideri sevgili Viktor Ananias'ın kısa bir fark yaratanlar filmi de cumartesi günü gösterilecek saat 12.15'te. E evet e bir takım sohbetler de olacak Filmlerle ilgili ya da destekçiler aslında geliyorlar. Çünkü festival bildiğim kadarıyla gerçekten bir ortak iş. Pek çok elin girdiği, gönüllü olarak katkıda bulunduğu bir ortak kolektif bir çalışma oldu değil mi Tünan? Evet yani zaten bizim festivali yapmamız çok sonuca odaklı değildi. Biraz da sürece odaklıydı. Yani bir işi nasıl birlikte yapabileceğimizi göstermek. Daha doğrusu birlikte insanların neler yapabileceğini göstermek için de aslında bu süreci e, önemsedik. E, burada yapılanmamız da e, yani farklı şeyler deniyoruz. Aslında hayat yani örneğin benim için hayat biraz laboratuvar gibi yani sürekli bir şeyler deniyoruz ve burada... E, ...yapılanmayla ilgili yani herkesin işi yani birlikte iş yapma kültürünün nasıl olması gerektiğine dair de bir evet. deneysel bir alanımız var. Yani festival yapıyoruz ama bir şey de deniyoruz arkasında evet. ve sonuçlardan son derece mutluyum yani kendi adıma çünkü bir şeylerin olabildiğini görüyorum... Açık kaynak fikriyle zaten bir süredir ilgiliyim. Hı hı. Şeyin yani patentsiz bir dünyanın ya da el birliğiyle yapılabilecek işlerin açacağı kapılar çok büyük. Evet. Onları görebiliyorum. Dolayısıyla bu festivalin tabii ki güzel bir amacı var yani sürdürülebilirlik konusunda farkındalık arttırmak ama diğer taraftan da kendisi Aynı zamanda konuştuğu şeyi yapan bir e, festival, evet. e, organizasyon. E, çok sayıda partner e, var değil mi evet. e, destekçi? E, açık Radyo'da bunlardan evet. bir tanesi. E, i̇stersen al. bir anmak gerekir mi Tabii diye ki. düşünüyorum. Şimdi biz bu sene partnerler ve destekçiler olarak ikiye böldük. Hı hı. Festivali gerçekleştirirken bize işte bizimle birlikte yola çıkanları. Hı hı. Partnerleri genelde kar amacı gütmeyen organizasyonlardan tercih ettik ve onlarla filmlerin çevirileri üzerinde çalıştık. Daha doğrusu onlar çevirilerini, altyazılarını hazırlayarak bize festivale filmleri kazandırdılar. Kim bu partnerler sayalım teker teker hı hı. Ee, bir tanesi açık radyo e, Avustralya Büyükelçiliği e, British Council e, Türkiye Bölgesel Çevre Merkezi REC Türkiye e, Buğday Derneği Ekolojik Yerleşkeler Ağı e, Greenpeace ve Türkiye Permakültür Araştırma Enstitüsü bunlar partnerlerimiz her biri bir film kazandırdılar festivale. Ayrıca destekçilerimiz var. Bunlar arasında e, bilim ilaç ve desto maddi katkıları oluyor. E, Pera Müzesi bize mekanı sağlıyor. Hı hı. E, Dinamo İstanbul e, kendileri e, geçen festivalde de yanımızdalardı. E, tanıtım filmimizi, kısa filmimizi e, televizyonlarda e, evet, e, o gösterilen film. de Biraz sonra aslında biraz var <gülüyor> e, Oldukça da komik bir şey oldu. E, bir de e, matbaamız var destekçi evet. olan. Evet. E, Böyle. Gerçekten de evet. çok güzel bir ortak çalışma görünüyor burada <gülüyor> ki e, e, sivil toplum kuruluşlarının ve aslında bütün toplumun bütün bileşenlerinin <gülüyor> artık bir işbirliği içerisinde evet. e, e, ekolojik yaşam, sürdürülebilir yaşama doğru adım atması en büyük ihtiyaçlarımızdan bir tanesi. Evet. E, i̇sterseniz bir müzik arası verelim, <gülüyor> ondan sonra devam edelim. Evet, Carl Jenkins'ten Anoush Day'i dinleyeceğiz şimdi. Evet, Carl Jenkins'ten an News Day dinledik ve devam ediyoruz. Sevgili Pınar Öncel ve Tuna Özçuhadar'la Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali'ni organize eden Sürdürülebilir Yaşam kolektifinden arkadaşlar. Sevgili Pınar biraz önce Tuna da bir tanıtım filminden bahsetti. Vapurda çekildi evet. bu film. Gerçekten çok sevimli bir film olmuş. Kısa bir film. Bunun hikayesinden biraz bahseder misin? Nasıl karar verdi bu böyle bir film çekmeye nasıl oldu çekimler ee, tabii ki e, biz e, Tuna ile birlikte e, ne zamanda tam hatırlamıyorum yaz başlarıydı sanırım ve bir e, vapura ada vapuru da hatırlamıyorum beşiktaş'a gidecektik <gülüyor> Ee, sen baş kısmını anlatsın çünkü tamam, ben burayı çok yatırılıyorum. <gülüyor> Kadıköy'de e, vapur iskelesinde Beşiktaş vapurunu kaçırdık. E, ondan sonra yani beklemeyelim acelemiz var falan bir yere gidiyorduk. E, Karaköy vapuruna binelim dedik. Hmm. Bindik vapura üst kata çıktık oturduk. Biraz sonra karşımıza Burhan Pazarlama çıktı. Burhan Pazarlama, <gülüyor> Burhan Pazarlama vapurlarda 40 yıldır. İncik cincik böyle acayip şeyler satan bir pazarlama üstadı aslında yani çok renkli bir kişilik aslında şehrin sembollerinden biri bana kalsa hmm. yani sattığı şeyler tabii keşke satmasa dediğimiz bir sürü şey var ama <gülüyor> bir kere de bozulan <gülüyor> <Evet>. bir lira <gülüyor> insanlardan bir liralar toplayarak falan hiç kullanmayacağı şeyleri satan neyse. Ee, bu şahsiyet aslında tabii ki daha önce Türk filmlerine falan da e, konu olmuş. Ve onu görünce zaten film festivali fikri Nisan ayında falan böyle yavaş yavaş belirlemeye başlamıştı. Yani tarihin ne zaman yapacağız falan diye. Burhan Pazarlamayı görünce e, festivalin tanıtımını Burhan Pazarlamaya yapsaydı <gülüyor> diye böyle bir an böyle ışıklar yandı. <gülüyor> ee, evet. Ondan sonra ve direkt telefon numarasını aldık orada. Evet. Ve hakikaten muhterem bir insanmış. Sonradan e, konuştuğumuzda falan kesinlikle destek olmak isterim falan dedi. Hiçbir şekilde ücret falan istemeden bizimle o çekimler esnasında kaç saat? Beş saat falan uğraştık galiba. O gün dört beş saat uğraştık. Evet. Bir, bir vapur evet. kiralandı. Dinamo İstanbul bunun organizasyonunu yaptı. Ay, bir yönetmen inanılmaz. arkadaşımız Metin Altıntaş e, bunun yönetimini yaptı. Benim hayalimde yani ben kabaca şöyle bir şey hayal etmiştim. Posteri açacak işte sürdürülebilir yaşam üzerine bir şeyler söyleyecek falan diye. Evet. Metin de işte şey dedi sürdürülebilir yaşa çocuğunu sevindir falan gibi bir şeyler söyledi. <gülüyor> Ekledikçe ekledik böyle bir arkadaş topluluğuyla bir Pazar günüydü. Güzel bir... Vapur pikniği gibi vapur bir şey oldu. bir şey oldu. Çoluk çocuk. Hem eğlendi, hem de böyle ortaya 26 saniyelik bir şey çıktı. E, sadece siz vardınız değil mi? Başka yolcular yok. Yok. Zaten bu vapur şeyde de kızağa çekilmiş bir vapurdu. Aa, yani evet. giden bir vapur değil. Tamam. Yoksa 5 saatte çok uzaklara giderdik. Yani. Aslında idealimiz bizim de hani bir ada vapuruna atlasak gitsek vesaire filan. Ama kontrolü ortam gerekiyormuş filan. Yani bizim bildiğimiz, düşündüğümüz gibi değilmiş evet. o işler. Çörecek mi? Nurhan Bey festivali e, geçenlerde baktım, onun bulunduğu yerler var böyle bir belli bir yeri yok tabii evet, şey, yer, şey, bulamadım ama ulaşırız ona mutlaka. Evet. evet belki kulağına gitmiştir. Tabii, bir. Zaten, zaten telefonu var, biliyor zaten. zaten. Evet, evet. Posterde, o tanıttı zaten festivali. gelir hemen. <gülüyor> <Gelir. gülüyor> Peki e, şimdi 2008'de festivalin ilk sürdürülebilir hı. Yaşam Film Festivali İstanbul'da düzenlendi. E, şimdi 2011'in sonundayız. Hı hı. O tarihten bu tarihe e, ne değişti? Sürdürülebilirlik kelimesi artık daha çok şey ifade ediyor Hı. mutlaka sokaktaki insan için. E, ne düşünüyorsunuz? E, filmlerin içeriklerinde bir değişiklik var mı? Hazırlanırken e, nasıl bir e, e, şeyde e, seçim yaptınız? Hı. Bütün bunlardan bahsedersen. Bu. Şimdi istersen sen başla ama yani Hı. filmlerin seçiminde bir değişiklik yok. Kriterlerimizde Kriterlerimiz, evet aynen. aynı Hı. dediğin gibi. Hı. Biz insanların gerçekten güçlenmesini, motive olmasını, ilham almalarını istiyoruz bu filmleri seyrettiklerinde ve dolayısıyla kriterimiz aynı. Hı hı. Çok fazla sayıda film var o günden bugüne ve Türkiye'de de özellikle sürdürülebilirlik konusu, sürdürülebilir yaşam kavramı çok daha fazla konuşulmaya başlandı. Ee, ve e, birçok konumuz var gündemde ee, biliyorsunuz hı hı. çeşitli kanunlarımız var işte madencilikle ilgili olsun HES'ler olsun şunlar birçok e, evet hı hı. Ve sonuçta gündemimiz bu konularla ilgili aslında birçok sorunla da dolu olduğu hı hı. için dolayısıyla hani birçok insanın da dikkati bu konular üzerinde gittikçe yoğunlaşıyor. İşte en azından yediğimiz, içtiğimiz besinlerin sağlığımız üzerindeki etkisi yani hiç başka gezegeni, toprağı, havayı falan düşünmüyor olsak bile insanlar bir yer bir noktada öyle bir hale geliyor ki evet bunlar bizi direkt etkileyen konular ve gittikçe ilgi artıyor. Filmlerin sayısında da ciddi bir artış vardı gözlemlediğimiz kadarıyla. Çok iyi filmler var belgeseller. Hı hı. Aralarında seçmek seçmekte hakikaten zor. Evet. Ee, Sanıyorum ilginin artmasının sebeplerinden biri canı yanan insan sayısının artmış olması yani onunla <gülüyor> evet. alakalı çünkü biz sürdürülebilir yaşamdan bahseden e, bir azınlık hippi grubu falan değiliz yani evet. öyle bir şey marjinal yok. Bir bir, marjinal bir grup değiliz yani e, sonuçta e, insanların köylerine kadar e, girip yaşam alanlarına kadar girip. Ee, onların yaşamlarını tehdit eder hale aldığı için birtakım küreselleşme sonuç e, işler Hı -hı. Ee, insanların canları nesilleri tehlike altına girmeye başladı tohumları ellerinden gidiyor suları ellerinden gidiyor ne bileyim artık havaları ellerinden gidiyor yani çok evet. yani herkesin olan çok ama hiç kimse'nin diniş. olmayan şeyler evet. satıllar çıkmaya başladı. Evet. Yok geniş bir kitle bu rahatsızlığı çok derinden evet. hissetmeye başladı gerçekten ve filmlerin adını bile sadece okusalar herkes için bir alt başlığı var. Evet. Ee, bir karşılığı var ve gerçekten insanlar A, acaba nasıl filmler, nasıl çözümler evet. e, sunuyor e, filmler diye daha fazla merak eden hatta e, sürdürülebilir Yaşam Film Festivali'nin bence fanları oluşmaya başladı. Bir örnek vereyim buradan hemen. <gülüyor> Benim evet bir arkadaşım e, misafirleriyle birlikte sadece sabah dokuz akşam dokuz e, bugünden itibaren üç gün boyunca kamp kurmuş durumda. Evet. <gülüyor> evet. Onları. Gerçekten üç gün izin alıp hani e, evet. buna o da Silivri'den sırf bunun için geldi. Evet. E, ne kadar güzel. Geldi. Evet, <gülüyor> evet. Gerçekten böyle fonları da oluşmuş durumda. Çok güzel. Şöyle bir şey de var, onu da belirtmek istiyorum. Filmlerde e, daha da artan bir şekilde gördüğümüz yani dünyada işte bütün bu olayları ilgi artıyor. İlgi artarken bir yandan aslında sanırım insanların e, yaptığı güzel bir takım şeyler de artıyor. Ve onların Hı -hı. da filmleri var. Evet. E, bir takım bireylerin, bir takım toplulukların hikayeleri var ve bu hikayeler filme alınıyor. Ee, örneğin Buday Derneği'nin desteklediği Yer Fıstıkları filmi de evet. e, yani gerçi o e, çok yeni bir film değil ama yine bir insanın e, bir sorunu görerek bir çözüm üreterek tek başına nasıl bir fark yaratabileceğini daha çok güzel Hı -hı. bir hikaye içeriyor Afrika'da geçen bir batılının bir Afrika ülkesinde orada normalde gıda yetiştirecekleri bir alanda pamuk yetiştirmelerinden kaynaklı sorunları fark edip orada pamuk yerine yine ekonomik değeri olan ama toprağa daha e, saygılı bir ürün olan yer fıstığı ekmelerini öneriyor. Hı -hı. Ama orada işte bir takım başka sorunlar var. O yer, yer fıstığını ekonomik olarak nasıl dönüştürecekler vesaire vesaire. Gerisini de çok Gerisini anlatmayalım. izleyin. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bugün 16-15'te. <gülüyor> Evet e, peki son olarak e, insanlar gitmek isteyecekler mutlaka e, dinleyicilerimiz e, nereden ulaşacaklar programa e, ücretsiz Hı -hı. festival onu bir tekrarlayalım Hı -hı. E, nerelerde biraz teknik bilgi o konuda verebilirsek. Evet. Yani biraz önce filmlerin özetlerini geçmeye çalıştık evet. bunların tümü web sayfamızda var e, salonlar ve programda web sayfamızda var web adresimizi söyleyeyim ben. Ee, çift v'lerden sonra sürdürülebiliryaşam.org türkçe harflerle hı hı. şey e, yabancı harflerle türkçe harflerle değil <gülüyor> <gülüyor> sürdürülebiliryaşam.org eee bu web sayfamızı işte mümkün olduğunca eee Görücüye çıkartacak hale getirmeye çalıştık. Ee, i̇çinde bayağı bir bilgi var film festivaliyle ilgili. kolektifle ilgili de geçmiş etkinlikler falan vesaire hı hı. var. Ee, bizimle ilgili e, hani çalışmalara katılmak isteyen, bizimle irtibat kurmak isteyenlerin de erişebileceği evet. iletişim ve bilgilerimiz var. Ee, biz aslında sonuçta bu türde projelere tabii ki devam edeceğiz film festivali başta olmak üzere. Evet. Ee, bu, ee, evet. Festivali e, yani bu üç gün boyunca izleyemeyecek olanlar daha ne sonra ne? E, siteden e, takip edebilirler belki evet. filmler daha sonra başka organizasyonlarda ya da mecralarda Evet Gösterelim. yani bizim etkinliklerimizden haberdar olmak isteyenlerin e-maillerini e bırakmaları yeterli Hı -hı. böylece biz ne zaman nerede ne yapıyoruz haberdar olabilirler çok teşekkürler, teşekkürler. E, sevgili Pınar, sevgili Tuna. Ağzınıza ederiz. sağlık. Ellerinize de, de, çok de sağlık. Ederiz. E, evet buradan herhalde festivale doğru evet. <gülüyor> seyirteceğiz. Evet e, Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali bugün başladı ve e, pazar günü e, saat 19'a kadar devam edecek. Bugün Tarık Zafer Tuna Kültür Merkezi'nde yarın ve pazar günü de Pera e, Müzesi Auditorium'unda olacak. Ücretsiz bütün filmler festivalin filmlerine de Çift ve çift ve çift ve sürdürülebilir yasam.org sitesinden ulaşabilirsiniz. Evet her zaman olduğu gibi e, tabii ki festivale gidin ama bir ara fırsatını bulursanız <gülüyor> e, ekolojik pazarlarda uğramayı unutmayın <gülüyor> diyerek e, klasik kapanışımızı yapalım diyoruz. Evet. E, bugün Beylikdüzü'nde e, pardon bugün Bakırköy'de e, cumartesi günleri Şişli Beylikdüzü ve pazar günleri Kartal'da kuruluyor. Sağlıcak kalın. Hepinize iyi hafta sonları. Hoşça kalın. Tohumdan hasada ekolojik yaşam. Hazırlayan ve sunan Buğday Ekibi. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41